Babun el şirkten korkma babı. Muhammed ibn-i abdullâhâb rahimâllâhu tevhidi anlattıktan sonra tevhid nedir? Sonra tevhidin fazileti, sonra tevhidi hakkıyla yerine getirenin hesapsız, sualsız cennete gireceği. Bunun zıttı olan şu an şirkten anlatacak ve şirkin tehlikesinden bahsedecek. Diyor ki rahimâllâhu teâlâ, ve قول الله تعالى Allah şu sözü inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen Allah kendisine şirk koşanı asla affetmez bunun dışındakilerini istediğini, istediğini affeder Dolayısıyla Allah kendisine şirk koşana affetmiyorsa kişiye vacip olan farz olan şirkten koşması şirkten korkmasıdır Zira affedilmiyorsa kişi korkması gerekir. Kişi korkması gerekir. Buradaki şirkten maksat büyük şirk mi, küçük şirk mi, ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Yani küçük şirk, büyük şirk affedilmez. Bunda Büyük şirk affedilmez. Bunda ihtilaf yok. Ancak küçük şirk affedilir mi affedilmez mi? İlim ehli arasında ihtilaflı bir konu. İbn-i Teymiye rahimallahu teala der ki küçük şirk affedilmez. Küçük şirk de affedilmez. Çünkü buradaki ayet Allah kendisine şirk koşanı affetmez. Şirk koşan umum ifade eder. Yani demedi büyük şirk. Bilakis şirk değil mutlak yaptı. Dolayısıyla umum ifade eder. Bazıları da diyor ki Abdurrahman ibn Hasan gibi muazene yani olur bu. Nasıl? Yani insanın 100 tane sevabı varsa ve bir küçük şirk 100 tane sevaba denkse o küçük şirk 100 tane sevabı götürüyor. Yani bunda ne demek istiyor? Yani affedilmez. Bilakis sevapları sevabı götür e, götürüyor. Ona denk geliyor aslında. Küçük şirk ise e, e, İbni Kayyum Rahimullahu Teala İbni Kayyum Rahimullahu Teala Bazı alimlere göre de Sa'di gibi rahimallah, Küçük şirk affedilebilir. Bu Allahu u Teala'nın meşiyeti altında. Diyorlar ki çünkü Kur'an'da ve sünnette şirk lafzı geçtiği zaman Genellikle zahir olan büyük şirk kastediliyor. Genellikle büyük şirk kastediliyor. Dolayısıyla burada da şirk geçtiğine göre buradaki kasıt büyük şirk kastediliyor. Allah Alem doğru olan görüşte küçük şirk de Allahü Teala'nın meşiyeti altında. Yani isterse affeder, isterse affetmez. وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ Halil, yani İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın lakabı Halil. Allahu Teala İbrahim'i halil, yani dost eyledi. Aynı şekilde bizim peygamberimize peygamberimizi de dost eyledi. Yani Halil lakabı iki tane peygambere hastır. İbrahim Aleyhisselam'ı ve e, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı. Bu iki peygamberin lakabı. Bazılar diyor ki İbrahim Aleyhisselam Halilullah ve Muhammed Habibullah. Bu ise yanlıştır. Çünkü Habib Halil'den bir alt mertebedir. Halil ise sevgilinin en üst mertebesidir. Bundan dolayı Allah Resulü diyor ki Allah İbrahim'i Halil yaptığı gibi beni de Halil yaptı. Ve cunubni ve beniyye enne abudel asnam. Allah İbrahim Aleyhisselam diyor ki beni ve benim çocuklarımı puta tapmaktan ey Allah'ım uzak tut. Bu ayet neyi ifade ediyor? İbrahim'i tayminin'de dediği gibi eğer İbrahim Aleyhisselam kendi nefsi için ve çocukları için şirkten korkuyorsa bizim korkmamız daha evladır. Bu bir ikincisi Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı bize önder kıldı. Bize önder kıldı. Lakatikan alekum Ayette geçtiği gibi "لقد كان لكم في إبراهيم ومن Sizin için İbrahim Aleyhisselam ve onun yanındakilere yanındakilerine güzel bir örnek vardır. İbrahim Aleyhisselam ve onun yanındaki yani müminlere. Onlar ne dedi? Şirkten sakındı şirk koşanlardan da uzak durdu ayette geçtiği gibi İbrahim aleyhisselam bizim için örnek ise kendisi şirkten korktuğuna göre bizde bizde şirkten korkmamız gerekir ve hadiste geçiyor ki Allah Resulü diyor ki size en fazla korktuğum şey küçük şirk'dir size de kasıt ashabına bunu hitap ediyor yani Ebu Bekir, Ömer, Osman cennette müjdelenmiş sahabe Vallaha razı olduğu ashabına hitap ediyor. Eğer ashabı için korkuyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı için korkuyorsa bizim korkmamız daha evla. Bizim korkmamız daha evla. <gülüyor>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 Allah'ın şirk, şirk koşanı asla affetmeyeceğini beyan ediyor. Sonra peygamberlerin, ki bunda İbrahim aleyhisselam önde, şirkten korktuğunu beyan ediyor. Sonra ümmetin en hayırlısı sahabenin şirkten korktuğundan beyan ediyor. Sonra şirk koşanın cennet o kişiye haram kılınacağını beyan ediyor. Sonra şirk koşmayanın da aksine cennete gireceğini beyan ediyor. Dolayısıyla kişinin şıktan koşması, korkması, kişinin imanının imanının yüksek olduğuna delildir. Burada geçtiği gibi er riya geçiyor. Sizi en fazla korktuğum şey riya. Er riya ise kısacası şöyledir. Kişinin Allah için namaz kılması ve Allah için ibadet yapması fakat bu ibadet yap, yaparak ibadetinde görsünlerdiği de Allah için bir şey yapmak. Allah için yapıyor ama görsünlerdiği de e, ibadetini güzelleştiriyor ve öyle bir niyet geçiriyor. Bazılar diyor ki rüya ibadeti Allah'tan başkasına yapmak. E, bu yanlış. Niye? Çünkü İbadeti Allah'tan başkasına yaptığın zaman ne olur? Büyük şirk olur. Peki doğru alan nedir? Riya şöyledir. Riya Allahu Teala'ya yapmaktır. Fakat bu yaptığın ibadeti Allah için yaparak daha fazla güzelleştirmek. İnsanlar görsün diye veya duysun diye. İnsanlar görsün diye veya duysun diye. Bu ise riyadır. Ve kişi rüya, ibadete bulaştığı zaman o ibadet iptal olunur. Yani sevabı kalmaz. Ve o rüya, o ibadetle birlikte sonuna kadar devam ederse o kişi o namazı veya ibadeti yeniden yapması gerekir. Yeniden yapması gerekir. Çünkü i, e, e, ibadet iptal olundu. Yok Namazda veya herhangi bir ibadetin esnasında rüya geldiği zaman o riyayı def ederse o rüya o kişiye zarar vermez. Def etmeyip kendisiyle birlikte devam ederse ilim ehli arasında bu konuda ihtilaf var. İbadet iptal olur mu olunmaz mı? İmam Ahmed gibi bazı alimler diyor ki ibadet iptal olunmaz fakat sevabı gider diyorlar. Şeyhültehim Rhammullahu Teala ve bazı alimler de diyor ki o ibadet iptal olunur ve e, bir daha yapması gerekir e, diyorlar. Muhammed ibn Abdülvehab Wahhab Teala tevhidten bahsettikten sonra, daha sonra tevhidin zıddı olan şirkten korkmadan bahsettikten sonra Başka bir bab açıyor. O da Babun eddua ila şehadeti en la ilahe illallah. La ilahe illallah davet etme babı. La ilahe illallah davet etme babı. Yani kişi tevhid'i bildikten sonra, tevhidin faziletini bildikten sonra, onun zıddı olan şirki bildikten sonra ve şirkten korktuktan sonra ne yapması gerekir demek istiyor. Tevhide davet etmesi gerekir demek istiyor. Dolayısıyla peygamberlerin yolunda giden her mümin, tevhidi öğrenen, ilim öğrenen her kişi bu tevhide davet etmesi gerekir. Gücünün yettiği kadar. Gücünün yettiği kadar davet etmesi gerekir. Allahu Teala diyor ki, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ De ki bu benim yolum. Allah'a davet ediyorum. Davet kim olur dolayısıyla? Allah'a, kendi grubuma, kendi şahsıma, kendi hizbime değil. Kendi hizbine, kendi grubuna davet eden Allah'a davet etmiş olmaz. Bu zamandaki gruplar gibi davet ediyorum diyor. Diliyle Allah'a davet ediyorum diyor. Ancak baktığın zaman hizbine davet ettiklerini görüyorsun. Kendi liderlerine davet ettiklerini görüyorsun. Bundan dolayı da davetlerine kendi hizbine yarayacak insanlara yaptıklarını görüyorsun. Özellikle tacirlere, özellikle parası olan insanlara, özellikle okumuş olan insanlara davet ettiklerini görüyorsun. Niye? Çünkü bu insanlardan bizim hizbimize, bizim grubuma fayda sağlar. Yoksa miskinlere, böyle e, hiçbir şey olmayan insanlara davet ettiklerini görmüyorsun. Bu da anlaşılıyor ki bu insanların daveti kendi gruplarına, kendi hiziplerine. Allah için davet olsaydı herkese davet yaparlardı. Ve davetlerinde bu, baktığın zaman bu insanların ilk önce kendi liderine uymasını anlatıyor. İlk davet ettiği zaman şunu anlatıyor. İşte bizim liderimiz böyle, bizim şeyhimiz böyle. Ondan sonra işte onu öyle bir övüyor, öyle bir aşırılığa gidiyor ki. Bu adamın her yaptığı masum gibi gösteriyorlar. Buna itiraz edilmez. Bu Allah'ın dostu değil. Böyle gösteriyorlar. Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor anlaşılıyor ki ne, ne nedir? Bu insan daveti kendi şeyhine, kendi grubuna, kendi lider nedir? Allahu Teala'ya değildir. Eğer Allah'a olsaydı ne ilk önce ne öğretirdi? Tevhidi öğretirdi. La ilahe illallahı öğretirdi. Bunun zıttı olan şirki öğretirdi. Delilin Kur'an ve sünnetten başka bir şeyin delil olmadığını öğretirdi insanlara. Ama onlar ne yapıyor? Tam tersi. Delilin sanki o liderin sözüymüş gibi gösteriyorlar. Ve her zaman o liderinin kendi kitaplarını okutturuyorlar. Ve bu mukaddestir, velidir, Allah'ın velisidir, cennetlik gibi vasıfları bu kişi e, vasıflıyorlar. Bu da Şüphesiz ki dalalet ve sapıklıktır. Ale basiretin Allah'a davet ediyorum. Ne üzere? Basiret üzere. Bu konu çok önemli. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Basiret yani ilim ile Allah'a davet ediyorum. Kim ene ve menittebani? Ben ve bana tabi olanlar. Dolayısıyla Allah'a ilimsiz bir şekilde davet eden kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin yolunda değildir. İlimsiz bir şekilde davete yola çıkan insan peygamberin yolunda değildir. Burada ne anlıyoruz kardeşler? Burada ilimsiz şekilde, cahil bir şekilde davet eden insanların bidatçı olduğunu ve doğru yolda ol olmadığını anlıyoruz. Bu insanlar ne gibi? Tarikatçıların birçoğu baktığın zaman insanları ilimden soğutuyorlar. İlime hakir görüyorlar. Önemli olan ne diyorlar? Önemli olan zikir, tarikat, marifet, hakikat diyorlar bunu. Sonra ilmi soğutarak da birçok söz kullanıyorlar. Diyorlar ki papazlarda da ilim var. İşte şeytanda da ilim var. Böyle ilimi soğutmak için, ilmi küçük görmek için böyle lafızlar kullanıyorlar. Bu da şüphesiz ki dalalet ve sapıklıktır. Zira ilimsiz hiçbir şey olmaz. Baktığın zaman o tarikatlara girdiğin zaman birçoğunu ilimle iştigal ettiklerini, meşgul olduklarını görmüyorsun. Ve insanlara davet ettiklerinde de işte ilimsiz bir şekilde hikayelerle, rüyayla, kerametle güya Böyle davet ettiklerini görüyorsun. Bu da peygamberlerin yolunda olmadığına delalettir. Başka bir grup insan tebliğciler. Baktığın zaman tebliğciler, tebliğ cemaati ilimle meş meşgul olmuyorlar. Ya iki üç bir şey ezberliyorlar kısa. Ondan sonra mescide gidiyorlar. Kim hazır tebliğ için? Bir kişi şey diyorlar 30 gün 40 gün tebliğe çıkıyor. Şüphesiz ki bu da dalalettir. Niye dalalettir? Birincisi, bu insanlar, bu tebliğciler veya bu hizbiler veya bu hizbiler de böyle. Yani hizbiler böyle tevhide davet ettiğini göremezsin. Ne davet ediyor? İşte ee, cihada, işte toplanalım bilmem ne böyle şeylere davet ediyorlar. Bu insanların neden sapık bu insanlar? Neden ehl-i sünnetten değil? Bir, bu insanlar tevhide davet etmiyor. Tevhid ile başlamıyorlar. Halbuki peygamberlerin metodu tevhid ile başlamaktır. Evveli mâ ile ileyh. İlk davet edeceğin şey la ilahe illallah'tır. İkincisi, hizipleşiyorlar. Hizipleşmek ne demek? Bir şey yaptığın zaman, güzel bir şey yaptığın zaman, kendi grubunun menfaati için yapmak. Bir şey sevdiğin için, bir şahsı sevdiğin zaman, kendi grubumun e, grubundan olduğundan dolayı sevmek. Bir şey sevmediğinden dolayı da sevmediğinde bir şahsı benim grubu sevmiyor, benim liderimi sevmiyor diye ondan dolayı sevmemektir. Bilakis ehli sünnet ve cemaatin itikadı. Bir kişiyi seviyorsan Allah için sevmek, bir kişiyi buğz ediyorsan Allah için buğz etmek. Kendi grubuna fayda sağlamadığından veya kendi grubunu övmediğinden dolayı değil. Bundan dolayı kardeşler baktığın zaman bu cemaatlere baktığın zaman işte milli görüşü olsun, nurcusu olsun, şucu olsun, Süleymancısı olsun bunların akidesinin hepsi bir olduğunu görüyoruz. Hepsi maturidi ve hepsinin tasavvufa karşı tarikatçılar olduğunu görüyorsun. Tasavvufu desteklediklerini görüyorsun. Ancak yine birbirlerini sevmediğini görüyorsun. Akidelerinin aynı olmasına rağmen. Neden birbirlerini sevmiyorlar? Akidesi aynı olsaydı, Allah için sevselerdi, birbirlerini severlerdi. Çünkü bu da doğru yolda derdi. Değil mi? Demek ki anlıyoruz ki bunlar Allah için sevmiyor. Allah için buz etmiyor. Bunların sevdiği kendi grubundan olduğundan dolayı seviyor. Kendi hizbinden ol olduğundan dolayı seviyor. Kendi grubundan olmadığından dolayı da buğz ediyor, sevmiyor, kötülüyor onları. Anlayabildiniz mi? Ancak ehli sünnet vel cemaat niçin sever? Ancak Allah için sever. Allah için bu'zedir. Benim akidemsen, istersen akidemdensen, istersen senin cemaatine şu densin, bu densin, aynı akide densen, aynı menheç densen biz seni Allah için severiz. Dedik ki bu hizbiler, bu tarikatçılar, bu tebliğciler, tebli özellikle tebliğciler dalalet üzere. Çünkü kendi hizipleri için daha ilimsiz bir şekilde davet ettiklerinden dolayı kim ilimsiz bir şekilde davete çıkarsa, davet ederse bu peygamberin yolunda değildir. Niye? Çünkü tebliğciler ilimsiz bir şekilde Pakistan'a gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar, davet etmeye şey diyorlar. Bu ise şüphesiz ki dalalet ve sapıklıktır. Çünkü Allahu Teala diyor ki ala basiret üzerine ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin metoduna baktığın zaman Peygamber davet için kimi göndermiş? Sahabenin alim olanlarını göndermiş. Ali radıyallahu anh Yemen'e gönderiyor. Muad ibni Cebel'i gönderiyor. Ebu Bekr'i gönderiyor. Ebu Musa'l-Eşari'yi gönderiyor. Hepsi alim olan sahabeleri gönderiyor. Öğretmek için. Hiç yani ilimsiz yani ilme az olan sahabeleri göndermiyor. Dolayısıyla peygamber yani o zaman da daveti ihtiyaç duyulmasına rağmen, İslam'ın yeni doğmasına rağmen ve birçok insanın İslam'ı duyması gerektiğine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az ilim olan sahabeleri göndermedi. İhtiyaç olmasına rağmen. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem metodu ilim üzerine davet etmektir. Dolayısıyla kim cahil cehaleten, cahil olarak davet etmeye kalkarsa veya Cahilleri davete yollarsa bu insan sapıklık ve bidat içindedir. Bazı insanlar diyor ki tebliğcilerin delil getirdiği bazı şeyler var. Diyor ki diyorlar ki Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Belligu anni Bir ayet dahi olsa benden benden onu ulaştırın. Ben bir ayet öğrendim, bir hadis öğrendim. Dolayısıyla kitap ulaştırmam lazım, davet etmem lazım. Cahil olsam da iyi. Deriz ki cevap olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin bazıları bazılarını tefsir eder. Açıklar. Sen bir şeyi alıp diğer şeyleri bırakman, kalbinde hastalık olduğuna delalettir. Peygamberin metoduna baktığımız zaman dediğimiz gibi ilim üzerine davet etmek. İlim, ilimleri davete yollamak. Bu hadisi o zaman nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Davet için yola çıkmak değil de, sen bir yerde oturuyorsun, bir hadis duydun, bir ayet duydun, onu söylemendir. Bunda bir bez yoktur. Ancak bunun için davetçi olman buna delil değildir. Fark anlayabildiniz mi? Bir yerde oturuyorsun akrabalarla, arkadaşlarla, bir ayet söyledim, bir hadis söyledim, bunda bir bez yok. Ancak bir ayeti okuyup öğrenip gidip bununla davet etmen bunda bir beis yok. Bu peygamberin metodu değildir. Başka bir şey <gülüyor> delil getirdikleri Damâme İbn-i Thâlebeh radıyallahu teâlâ anhu kendi kavminden peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru geliyor. Ve peygamberden İslam'ın e, aslını, basisini öğreniyor ve kendi kavmine davetçi olarak dönüyor. Diyorlar ki bak Damamet İbni Salebe birkaç şey öğreniyor kendi kavmine dönüyor. Dolayısıyla bizde birkaç şey öğrenip davet etmemiz meşrudur diyorlar. Cevap olarak denilir ki Damamet İbni Salebe kendi kavminden geldi ve kendi kavmine döndü. Kendi kavminin arasında öğrendiğini anlatır. Ancak sizin yaptığınız gibi davetçi olarak yapmadı, gitmedi. İşte bunlar ne yapıyor? Davetçi olan davetçi Pakistan'a gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Bu bu davetçi olarak bu bidat. İlimsizler üzerine. Ama sen bir şeyleri öğrendin, sonra kendi ailene gittin, onu anlatmandan bunda bir bunda bir beis yoktur. Damahmet ibn Saalebe'nin yaptığı gibi. Başka bir sakınca ise kardeşler özellikle tebliğcilerin. Neden bidatçi oldukları? Bunlar 30 gün Dört gün, kırk gün gibi sayıları var. İşte otuz gün davete çıkıyorum, kırk gün davete çıkıyorum. Bu sayılarda, bu sayılara davete çıkmaları bidattır. Çünkü Peygamberden ve böyle bir şey varit değildir. Değil mi? Öyle bidattır. Fakat onlar cevap olarak, birisiyle konuşmuştum, dedi ki, bizim otuz gün çıkmamız, Aynen senin suuda gidip dört ay, dört ay, sekiz ay okuman gibidir dedi. Yani bir sene okuman gibi. Arasındaki fark ne? Fahimtüm? Aynen sizin bir hafta devre yapmanız gibi misal. Veya iki hafta devre yapmanız gibi. Orada da bir sayı var. Dolayısıyla siz de biddatçasınız dedi. Cevap olarak deriz ki bizim dört ay veya sekiz ay ders görmemiz üniversitede adet kast edilmiyor. Buradaki maksat adet değildir. Yani 4 ay, 8 ay. Burada 4 ayda bir fazilet vardır. 8 ayda bir fazilet vardır. Bu, bunu biz iddia etmiyoruz. Maksadımız da bu değil. Ancak siz 30 günün faziletli olduğunu iddia ediyorsunuz. 40 günün maksadı 40 gün yapıyorsunuz. 41 gün, 42 gün olmaz. Özellikle 40 gün veya 30 gün olması Çünkü o adette bir fazilet olduğunu İddia ediyorsunuz. Bundan dolayı bidata giriyorsunuz. Ancak yok siz derseniz ki ben 30 gün öylesine çıkıyorum. Tamam ona bir şey demeyiz. Ancak siz aksini iddia ediyorsunuz. 30 günden ne aşağı ne, ne yukarı veya 40 günden olmaz diyorsun Çünkü bu adetler e, maksutlu, kasıtlı adetler. Bunda bir fazilet var, bir, bir bir şey var diyorsunuz. Bundan dolayı bidata giriyorsunuz. Aynen tasavvufçular gibi, misal tasavvufçular günde 30 bin, 40 bin, işte bin defa, 2000 bin defa zikir çekiyorlar değil mi? Zikir çekmekte bir kötülük var mı? Yok, bilakis Allah-u Teala emrediyor, Allah'ı çokça zikredin diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor insanın dili, yani Allah'ı zikrederek yaş durmasının, yaş olarak kalmasının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor ve bize zikirleri öğretiyor ve tabiinden de birçok böyle 40 bin, 30 bin defa zikredeni sabit tabiinden. Ancak problem ne? Problem siz bu sayılarının kasıt yaptığınızdan dolayı probidate giriyorsunuz. Bu sayılar kasıtlı diyorsunuz yani 30 bin demem lazım her gün veya 5000 bin demem lazım her gün. Çünkü o beş binde, 30 binde bir fazilet var iddia ediyorsunuz. Bundan dolayı 20 bin diyemez bir murit. Şeyhinin muride söylediği nedir? Her gün şunu demen lazım işte her sene değişiyor. Her sene daha fazla artıyor. Peki murit yirmi bin değil de misal on bin defa yapsa diyor olmaz. Mecbur o gün yirmi bin defa demen lazım. Dolayısıyla bunların kastı nedir? O sayıdır. O sayıda bir fazilet olduğunu iddia ettiğinizden dolayı bidata giriyorsunuz. Ancak yok deseniz ki ben kişi dese ki misal ben bugün Allah için on bin defa la ilahe illallah diyeceğim. Değil mi? Ancak o sayı için değil ya kendimi motive etmek için. O şeye ulaşmam için. Bunda bir base var mı? Bunda bir base yok. Ancak desen ki yirmi binde lazım. Çünkü o yirmi binde bir fazilet var. O adette bir fazilet var. O zaman bidata girerse. Aynı biz namazda 33 defa la, Subhanallah, Elhamdülillah, allah Ekber diyoruz ya. Otuz az veya çok diyemez çünkü adet kasıtlıdır peygamberin öğrettiği bir şekilde. Onlar da aynı. O, o peygamberin öğrettiği zikir gibi kendi zikirlerini icat ediyorlar. Adetlerini icat ediyorlar. Bundan dolayı bundan dolayı bidata giriyorlar. Seyitim. İbn Abbas radıyallahu teala anhu Hadisinde Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem Muad İbni Cebel'i Yemen'e gönderiyor ve diyor ki sen ehli kitaptan bir kavme geliyorsun, gidiyorsun. فَلْيَكُنْ اَوَّلُوا مَا تَدْعُمْ اِلَى شَهَادَةَ اَلَّا اِلَٰهِ اِلَىٰهِ اِلَىٰهِ Şehadete alla Allah alla ilahe illallah. Ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun. Yani anlatıyor. Burada ne anlıyoruz? Bir insanlara... İnsanlara davet edeceğin zaman sadece ilim yetmiyor. Ya insanların halini, durumunu bilmen lazım. Bu insanlar ne? Hangi fikre sahip? Cahil mi? İlimli mi? Kimdir? Onların durumunda, vakiasında bilmen lazım. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'i gönderirken uyarıyor önce. Ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun. Yani Ehli kitap dil sahibi, hüccet sahibi, delil sahibi insanlar. Dikkatli ol demek istiyor. Dolayısıyla ilk davet edeceğin şey la ilahe illallah olsun. Bir rivayette ila en yuvahidullah. Allah'ı tevhid etmek olsun. Bazı insanlar diyor ki tevhid kelimesi Kur'an ve sünnette geçmiyor. Tevhid lafzı. Cevap olarak deriz ki bilakis geçiyor. Bir rivayette ne diyor? İla en yuvahidullah. Allah'a tevhid etme. Başka Cabir ibn Abdillah'ın hadisinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid ile tehlil getirdi. Yani lebbeyk Allahumme lebbeyk tevhid ile yaptı. Ancak Allah'ın ibadete hak kazanacağını yaptı. Dolayısıyla tevhid kelimesi Kur'an ve sünnette geçiyor. Feinhum eta'u leke eta'u ke li dhalik fe kad iftaradı aleyhim eğer tevhidi Yerine getirirlerse, itaat ederlerse işte Allah'ın onlara beş vakit namazı farz kıldığını anlat diyor. Sonra bildiğiniz gibi zekatı anlat diyor. Fakirlerden alınıp zenginlerden alınıp fakirlere verilecek onların fakirlerine verilecek zekattan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Bu hadiste onların fakirlerinden İli ehli bir hüküm çıkarıyor. Diyor ki zekat kendi bulunduğun yerde verilmesi lazım. Ancak bulunduğun yerde fakir yoksa veya maslahattan dolayı başka yerlere verilmesi caizdir diyorlar. Ancak evla olan kendi kendi bulunduğun yerlerdir. Bu hadis başka bir şeyi bize anlatıyor kardeşler. İslam'da tederrucun halin devam ettiğini bize anlatıyor. Yani tedarruç yavaş yavaş en evla olan şey önce anlatmak sonra en muhim sonra daha az muhim böyle böyle buna ne diyorlar tedrici Türkçe'de de tedricinin halen devam ettiğini bize anlatıyor bazı insanlar diyor İslam tamamlandı halas her şeyi anlat hemen öyle değil peygamber diyor ki la ilanallah kabul ederlerse namaz namaz kabul ederlerse zekat böyle böyle devam ediyor aynı şekilde onlar Müslüman olduğu halde yavaş yavaş yap diyor. Yani daha en önemlisi, daha en önemli, tedrici yap diyor. Aynı şekilde bu zamanda da yani her zamanda tedrici olarak davet edilmesi gerekir. En önemli şey nedir? Tevhid. Bunun zuttu olan şirk. Sonra en önemli şey nedir? Namaz. Sonra en önemli şey zekat. Böyle böyle devam edilmesi gerekir. Sehel İbn-i hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayver gününde diyor ki Le'otiyenner râyete gaden Bayrağı yarın öyle birisine vereceğim ki Allah onu seviyor. Allah ve Resulü onu seviyor. O da Allah ve Resulünü seviyor. Bunun üzerine sahabeler e, heyecanlanıyor. Acaba yarın kime verecek diye. Hepsi kendisine verilmesini istiyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Ebi Talib'i çağırıyor. Nerede diyor? Diyorlar ki gözünden rahatsız çağırın diyor, çağırılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözüne tükürüyor ve gözü gözü gözü şifa bul e, buluyor. Sonra ona e, şeyi veriyor. Sancağı veriyor ve diyor ki Unfud ala reslik. Yavaş yavaş git ta ki onlara ulaşana kadar, düşmana ulaşana kadar. Sonra onlara İslam'a davet et. Sonra Allah'ın onlar üzerinde hakkını hakkını anlat. Allah'ın onlar üzerinde, insanlar üzerinde hakkını Muadhibin Cebel'in hadisinde onlar Allah'a ibadet etmeleridir. Başka hadisten anlıyoruz. Allah'a ibadet etmeleridir. Sonra diyor ki bir kişinin hidayet bulması kırmızı develerden daha hayırlıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne anlıyoruz? Diyor ki, ilk davet edeceğin şey, düşmanda savaşta dahi ilk yapacağın şey davet etmen olsun. İslam'a davet etmen olsun, savaşta dahi. Dolayısıyla mu'mine yapılması gereken nedir? Savaşta olsun olmasın, savaşta davet etmek, düşmana davet etmek vacipse, düşman olmayanı davet etmek daha evla vacip. İkincisi Allah'ın kullar üzerinde hakkını anlatmak gerekir. O da nedir? İbadetlerini ancak, ancak Allah'a yapılması. Burada bu hadiste Ali radıyallahu teala fazileti anlatılıyor. Demek ki Allah ve Resulü Ali radıyallahu teala anhuyu seviyor. İmam Ahmet rahimallahu teala diyor ki fazileti fa, e, en fazla hadis varit olan şahis, e, sahabe, faziletlerini anlatılan en fazla hadis varit olan sahabe Ali radıyallahu teala anhu deniliyor, diyor İmam Ahmet. En fazla e, fazilet bakımından varit olan hadisler Ali radıyallahu teala anhu hakkında varit olmuş. İmam Ahmet'in dediği gibi. Niye? Bu Ali radıyallahu teala anhun diğer sahabelerden yani Ebu Bekir, Ömer, ve Osman'dan daha eftal olduğuna delil mi? Delil değil. Bilakis onların daha fazla faziletleri var. Ancak Ali radıyallahu teala anhun daha fazla anlatılması bize kadar gelmesinin sebebi Ali radıyallahu teala anhun ölümü sonradan olmuştur. Yani diğer üç sahabeden sonra. Geç kalmıştır. Ve onun zamanında hariciler çıktı. Hariciler ise Ali radıyallahu teala anhuya kafir diyorlardı. Onu kötülüyorlardı, onu alçaltıyorlardı. Dolayısıyla sahabede ne ihtiyacına duydu? Onun faziletini anlatan hadisleri insanlara yayma ihtiyacında duydular. Aynı konum Ebu Bekir, Ömer ve Osman için o kadar fazla olmadı yani. Bundan dolayı insanlar onun fazileti hakkında icma vardı yani. Kimse ona bir şey diyemiyorlardı Abu Bekir, Osman hakkında. Dolayısıyla anlatmaya fazla ihtiyaç duymadılar. Ancak Ali radıyallahu teala'nın faziletini anlatmaya ihtiyaç duydular. Çünkü hariciler o zaman da çıktı. Hadisin devamında diyor ki İttaki davate'l mazlum fe innehu la Mahibbini Cebel'in hadisinde ittaqi davate'l mazlum fe innehu leysa beyneha ve beyne Allah'ı hücab Mazlumun duasından korun dikkat et çünkü onun duasıyla Allahu Teala'nın arasında bir perde yok Dolayısıyla mazlum kim olursa olsun, ister ehli kitap olsun, çünkü muad Cebeli ehli kitaba gönderiyor. Mazlum ister ehli kitap olsun, ister Müslüman olsun, onun duası ile Allah-u Teala'nın arasında bir perde yoktur. Bir insana olev ki kafir olsa zulüm ettiğin zaman ve sana beddua ettiği zaman o bedduadan kork. Çünkü Allah ile onun arasında, o dua arasında, beddua arasında bir perde yok. Dolayısıyla zulüm her halükarda yasaklanmıştır. İster mümin olsun ister, isterse e, kafir olsun zulüm yasaktır. Başka bir bab. babu u -i tevhid -i ve şehadete el la ilahe illallah. Tevhidin tefsiri ve la ilahe illallah'ın tefsiri açıklama babı. Allahu Teala diyor ki, ülâikâl-ladin yedgûn ile ila Rabbihimul wsiil ta eyhum aqrab ülâikâl-ladin o dua ettikleriniz ibadet ettikleriniz onlar var ya bu ayet işte onlar Rablerine kavuşmak için yaklaşmak için vesile arıyorlar ibadet yapıyorlar bu ayet bu ayetin sebebi nuzulü sebebi şu Buhari rahimullahü teala kitabında Sahihinde diyor ki bazı insanlar bazı cinlere ibadet ediyorlardı. Sonra o cinler Müslüman oldu. Ve Müslüman olduklarında Allah'a çokça ibadet etmeye başladılar. Allah'a yaklaşmak için ibadete başvurdular, vesileye başvurdular. Vesile nedir? İbadettir. Bunun üzerine Allah-u Teala ancak o cinlere ibadet eden insanlar halen cinlere ibadet etmeye devam ettiler. <gülüyor> Müslüman olan o cinlere. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti indirdi. İşte o dua ettikleriniz, ibadet ettikleriniz onlar Allah'a kavuşmak için vesile arıyorlar. Allah'a ibadet ediyorlar. Yani onlar Allah'a ihtiyaçlar, muhtaçlar. Onlar Allah'a ibadet ediyorlar. Halen Allah'a muhtaç olanlara nasıl ibadet edersiniz demek istiyor allah Teala. İbn-i Teymiye rahimullahu Teala bu ayet için diyor ki, bu ayet salihlere, velilere ibadet eden herkesin aleyhinedir. Salihlere, velilere ibadet eden herkesin ee, aleyhinedir. Başka ayet de Allahu Teala diyor ki: "Ve iz qala li İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine dedi ki: Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim illellezî fataranî. Ancak beni yaratan Allah, beni yaratan Allah'tan beri değilim." Burada tefsiri tevhidi tefsir ediyor. Birincisi: "Sizin taptıklarınızdan beriyim." Yani la ilaha Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi inkar ediyorum illa fati illa الذي Allahu taala ya ibadet ediyorum. Beni yaratan'a ibadet ediyorum. Yani illallah. Tefsirin tevhidin tefsiri İbrahim Aleyhisselam burada anlatıyor. Vallahu teala başka ette diyor ki ittakhadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah. Onlar ki ahbarlarını bu yahudilerin papazları ve ruhbanlarını erbaben rab ettiler. Min dunillah Allah'tan başka. Allah'tan başka ruhbanlarını ve papazlarını rab yaptılar. Nasıl oluyor bu? Adib bin Hatim'in hadisinde olduğu gibi Adib bin Hadis bu ayeti duyduğunda Allah Resulüne diyor biz onlara ibadet etmiyorduk ki. Bunun üzerine Allah diyor Allah Allah Resulü diyor ki Onların helal kıldığını siz helal kılmıyor muydunuz? Haram kıldığını siz haram kılmıyor muydunuz? Evet işte onlara ibadet etmek bu, budur. Rab e ilan etmek budur. Dolayısıyla kim bir devlet reisi veya bir hoca veya bir lider haram olan bir şeye helal diyorsa veya helal olan bir şeye haram diyorsa kim olursa olsun bu ve sen de onu tasdiklediğin zaman onu Rabbi ilan etmiş oluyorsun. Onu Rabbi ilan etmiş oluyorsun ve dinden çıkıyorsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayette <gülüyor> başka bir ayette Allahü Teala diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ min دُونِ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri var ki Allah ile Net, yani Allah ile ortak koşanlar var. Yuhibbunehum kehubbillah Allah'ı Allah'ın sevdikleri gibi seviyorlar. Bu ayet hakkında ilmehlenin iki görüşü var. Bazılar diyor ki bu ayetten kasıt, işte o müşrikler Allah'ı sevdikleri gibi ortak Allah'ın ortaklarını da seviyorlar. Allah'ı sevdikler, yani hem Allah'ı seviyorlar hem de Allah'ın ortaklarını seviyorlar. Bu birinci görüş. İkinci görüşte diyorlar ki sizin Allah'ı sevdiğiniz gibi onlar da ortakları seviyor. Yani müminlerin Allah'ı sevdiği gibi müşrikler de Allah'ın ortaklarını seviyorlar. İbn-i Teymiye Teala diyor ki doğru olan görüş birinci görüştür. Yani Allah'ı sevdikleri gibi Allah'ı sevdikleri gibi ortaklarını seviyorlar. Yani hem Allah'ı seviyorlar hem de Ortakları Allah'ın ortaklarını aynı seviyorlar. Niye? Çünkü müşrikler Allah'ı seviyorlardı. Onun için haç yapıyorlardı, birçok sadaka yapıyorlardı, iyilik yapıyorlardı. Ancak onların şirki neydi? Allah ile başkasını ortak tutmaktı. İşte bu ortak tutma bu sevgi babından. Veya herhangi diğer ibadet babından. Kim Allah ile herhangi birisini aynı şekilde severse, bu kişi Allah ile Allah ile o kişiyi bir tutmuş olur sevgi kardeşler el hub hem ibadet olarak gelebilir hem de ibadet olmayarak gelebilir çünkü peygamberimize soruluyor sen en fazla sevdiğin kişinin ne diyor ki Ayşe erkeklerden diyor ki babası Ebu Bekir dolayısıyla burada normal bir sevgi fıtri bir sevgi ibadet olmayan bir sevgi bir de ibadet olan sevgi var o ibadet olan sevgi ne Zelil, kişinin kendisini alçaltarak sevmesi, bu işte ibadettir. Alçaltarak, ibadet edici bir şekilde sevmesi, bu ise ibadettir ve bu ancak Allah'a yapılması gerekir. Bundan dolayı tarikatçıların bir çoğunu, şeyhlerini sevdikleri zaman zelil, alçak bir şekilde sevdiklerini görüyorsun. Bu ise şüphesiz ki kişiliktir. Çünkü bu sevgi ancak Allah için olur. Veya sevdikleri zaman o şeyh beni cennete sokar. Cehennemden de korur. İnancı ile sevdiklerini görüyorsun. Bu da ancak Allah-u Teala'ya hastır. Bundan dolayı tarikatçılar ne yapıyor? Şeyhinin geldiği zaman arka arkaya gidiyor misal. Şeyhini o kadar seviyor ki böyle zelil olmak istiyor onun karşısında. Ona secde ettiğini, ona ruku ettiğini, eğildiğini ona e, o kadar böyle e, affedersiniz Azze Kumulla e, köpek gibi e, davrandığını görüyorsun. Şeyhine şüphesiz ki bu da, e, bu da, e, bu sevgide ibadet olan sevgi ve ancak Allahu Teala'ya yapılması gereken, Allah'a yapılması gereken bir sevgidir. Sevgi hakkında Şeyhülislam İbn Teymiyya rahimullahu teala şundan bahsediyor. <Gülüyor> kalbin iman önce imandan bahsederken diyor ki iman bazı ilim ehli diyor ki iman söz ve dilin sözü ve ameli ve kalbin sözü ve ameli dilin sözü ve ameli ve kalbin sözü ve ameli kalbin sözü ve ameli nasıl kalbin sözü Allah ve Resulü'nün dediklerini tasdik etmek haber babından. Haber Allah ve Resul'undan haber geldiğin zaman kalbin onu tasdik etmektir. Buna ne deniliyor? Kalbin sözü deniliyor. Bunu unutmayın Kalbin sözü denildiği zaman yani Allah ve Resulü'nü dediklerini tasdik etmek. Kalbin fiili ameli den kasıt nedir? Kalbin fiili ve ameli amalul kulp, kalp amelleri deniliyor buna. Kalbin ameli ise kalpte olan ibadetler. Ne gibi? Sevmek, tevekkül etmek, korkmak, ümit etmek, bütün bu ibadetler nedir? Kalbin amellerindendir ve bunlara kalp amelleri deniliyor. Ve kalbin amelleri İslam'da çok önemli bir yeri vardır. Hatta Hasan-ül Basri teala haftada bir gün sırf kalbin amellerini anlatmak için haftada bir gününü buna ayırıyordu kendisine fıkhi bir konu sorulduğunda cevap vermiyordu. Diyordu ki bugün nedir? Kalbi amellerden bahsediyoruz. Şeyhülislam İbn-i teala diyor ki, kalbin üç tane yiticisi var. Birincisi el -hub, sevmek, Allah'ı sevmek ve Allah'ın sevdiklerini sevmek. Bu neye yitiyor? İnsanın ibadete, ibadete yitiyor. ibadete teşvik ediyor. İkincisi el Hauf Korkmak, bu da neyden yetiyor? Günahlardan yetiyor. Maasiyden yetiyor. Üçüncüsü ise raja ümit etmek. Şeyhülislam diyor ki işte bu da komutandır. Bu da, bu da komutandır. Kaidtir. Dolayısıyla kişide bu üç şey bulunması, bulunması gerekir. İbnü’l-Qayyum rahimullahü teala Kalp amelleri hakkında bazı kaydeleri getiriyor. Medar-ı isimli kitabında. Bu kaydelerden birincisi kalp amelleri ancak Allah ve Resulü belirler. Neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu ancak kalp amellerinde Allah ve Resulü belirler ibadetlerde. Sonra diyor ki لَذَّوْقْ وَلَا الشَّوْقْ وَلَا الْعَشْقْ ne zevk, ne şevk, ne de aşık olmaktır diyor. Bunlar belirleyemez bir şeyin iyi olup iyi olmadığını. Bir kalbin iyi olup iyi olmadığını. Burada aslında tarikatçılara reddiye veriyor. Çünkü kardeşler, bazı insanlar ne yapıyorlar? Bir şey yapacağı zaman, bir ibadet yapacağı zaman diyor ki kalbimden ben danıştım. Kalbim çok rahatlıyor bunu yaptığım zaman. Kalbimle danış diyorlar. Kalbim çok rahatlıyor diyorlar. Tarikatçılar diyor ki zikir yaptığın zaman çok rahatlıyorum diyorlar. Diğer şişçiler ne diyor? Şiş batırdığım zaman kendimde bir rahatlık hissediyorum diyorlar. Ha, rahatlığı, tecrübeyi ne yapıyorlar? Delil olarak kullanıyorlar. Halbuki biz dedik ki birinci kayda bir şeyin kalp amellerinin, kalbin rahat olması, kalp amellerinin veya diğer amellerinin ancak Allah ve Resulü belirler. Bunun dışında kimse belirleyemez. Ve bunu diyen insanlar, kalbim rahatlıyor, bundan dolayı ben bunu yapıyorum diyen insanlar, doğru yolda olmayan, sapık olan insanlardır. Zira her kavim, her grup yaptığı şeyler, yaptığı bidatlar, yaptığı şirklerde rahatlıyorlar. Ondan dolayı yapıyorum diyorlar. Eğer rahatlamaya bakarsak, kalbe bakarsak o zaman herkes doğru yolda demektir. Çünkü o da iddia ediyor, doğru... Kalbinin rahatladığını, o da iddia ediyor kalbinin rahatladığını. Bu bir. ikincisi tecrübe İslam'da delil değildir. Tecrübeyle sabit olması İslam'da bir ibadetin doğru olacağına delil değildir. Niye? Çünkü tecrübeyle sihirbazların sihirinin hasıl olduğunu görüyorsun. Bu demek değil ki sihirin caiz olduğunu. İkincisi, Musannef Abdurrezzak da geçtiği gibi İbn-i Mesut radıyallahu teala Anhun'un hanımı Hanımının gözü e, Gözü arıyor Gözü kıpırdıyor Bunun üzerine Kadın İbn-i Mesut radıyallahu teala Anhun'un e, hanımı Papaza gidiyor Kilisedeki papaza gidiyor Ve papaz bir şeyler okumaya başlıyor. <gülüyor> ve kadının gözü şifa buluyor. Ve böylece kadın her gözü ağrıdığında papaza gitmeye başlıyor. Papaz bir şeyler okuyor. Gözü gözü yine gözünün acısı yine gidiyor. İbn Mes'ud radıyallahu taala anhu bunu duyduğunda diyor ki yapma diyor. Bu Şirktir diyor. Kadın diyor ki fakat benim gözüm oraya gittiği zaman acısı gidiyor diyor. Diyor ki işte o şeytan ona gittiği zaman senin elini gözünden çekiyor. Ona papaza gittiğin zaman elini gözünden çekiyor. Papazdan döndüğün zaman da yine elini gözüne batırıyor. Ve e, han hanımına peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden varit olan zikirleri öğretiyor. Dolayısıyla tecrübe bu gibi şeyler İslam'da delil değildir. İkincisi azzevk <gülüyor> dedikleri tarikatçıların şeyi. Bunlar da e, diyorlar ki işte murit öyle bir şeyde varit oluyor, öyle bir şeye geliyor ki cezbede diyorlar. Kendinden geçiyor. O Kendinden geçtiği zaman işte onun dost doğru yolda olduğunu, onun Allah yolunda olduğuna delildir diyorlar. Bu da şüphesiz ki dalalet ve sapıklıktır. Çünkü eğer bu hayır olsaydı peygamberin ashabı yapardı böyle bir şeyler. Onlar yapmadığına göre bu şey delil falan değildir. <gülüyor> Aşk dedikleri olayda Allah ve Resulüne aşık olmak diyorlar. Bu da bu lafızda Allah ve Resul hakkında kullanmak caiz değildir. Çünkü Kur'an ve sünnette Allah'a aşık olmak, Peygamber'e aşık olmak böyle bir şey geçmiyor. Böyle bir şey geçmediğinden dolayı bizde Kur'an ve sünnete uymamız gerekir. İki, ışk, aşık kelimesi şehvetle sevmek demektir. Bu da şüphesiz ki Allah ve Resul için Allah ve Resul bundan münezzehtir. İkinci kayda kardeşler, <gülüyor> Nefis, insanın en fazla düşman olduğu şey kendi nefsidir. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Bundan dolayı Allahü Teala kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetinde nefisten sakındırıyor. Ve nefsin üç kısım olduğunu beyan ediyor. Bir, nefsül emmârah. Her zaman kötülüğü emreden nefis. Haramı emreden nefis. Bu kötü bir nefis. Hepsi bir nefis. Ancak vasıfları değişiyor. Değişebiliyor vasıfları. Kötülüğü emreden nefis. ikincisi levvâmeh. Kötülük yaptığın zaman seni eden, kötüleyen nefis. Yani pişman olan nefis. Üçüncüsü de mutmainne. Mutmain olan nefis. Yani... E, farzları, vacipleri, mustahapları yapan e, nefis ve haramlardan da kaçınan nefis. Üçüncü kayda ise kardeşler İbni Kayyum rahimullahu teala diyor ki akıllı olan insanların ittifakı ile akıllı olan insanların icması ile Nefisin rahatlığı ile birlikte rahatlık kazanılamaz. Nefsin rahatlığı ile birlikte başka bir rahatlık kazanılamaz diyor. Rahimullah Teala. Ne demek istiyor? Yani rahatlık ile başka bir rahatlığı kazanamazsın diyor. Yani şunu demek istiyor. Bir şeyi e, elde etmek istiyorsan, bir mertebeye gitmek istiyorsan, ulaşmak istiyorsan, bir şeyi elde etmek istiyorsan bu şeyi elde etmeye olan şey rahatlıkla kazanılamaz. Mecbur sıkıntılar çekmen gerekir diyor. Rahatlık ile rahatlık hiçbir zaman kazanılamaz. Dolayısıyla bir şey elde etmek istiyorsan sıkıntı çekmen lazım. Ve eğer sıkıntı olmasaydı, musibetler ve sıkıntılar olmasaydı insanlar aynı derecede olur diyorlar. Diyor Nasıl? Eğer sıkıntı olmasaydı, meşakkat olmasaydı herkes İbn Teymiye olurdu. Değil mi? Eğer sıkıntı olmasaydı herkes alim olurdu. Eğer sıkıntı olmasaydı herkes doktor olurdu. Eğer sıkıntı olmasa böyle böyle devam ederse. Ancak sıkıntılar ile insanlar değişiyor. Kim sıkıntıya göğüs gererse, sabrederse o kişi kazanır, rahatlığa kazanır. Ancak kim rahatlığı öne geçirirse rahatlık ile rahatlık kazanılamaz. Başka bir kaydıysa ise kardeşler İbn-i Kayyum Teala diyor ki Nefsi hak ile meşgul etmezsen batıl ile meşgul olur. Nefsi hak ile meşgul etmezsen batıl ile meşgul olur. Dolayısıyla her zaman bir şeyle meşgul olman gerekir. Bu şey salih bir şeyle meşgul olmaya da dikkat etmek gerekir. Çünkü salih bir şeyle meşgul olmazsan batıl bir şeyle kötü olan bir şeyle meşgul olursun. Bundan dolayı İmam Şafii Rahimullahu Teala diyor ki zahit insanlarla gezdim ancak iki şey onlardan istifade ettim. Birincisi vakit eğer sen onu kesmezsen o seni keser. İkincisi de nefis eğer sen onu meşgul etmezsen o, o, da, o da seni meşgul eder. Diyor Rahim Allahü Teala. u <gülüyor> Sahih Tayyip. i̇bn Abdül Rahim Allahü Teala devam ediyor. Müslüm'de geçen sahihde Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La ilahe, men kâle la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse ve kefere bime yu'bedü min du'un Allah'tan başkasına ibadet edileni küfretse Kanın ve malı haram kılınmıştır ve hesabı ise Allah-u Teala'ya'dır yani burada ne demek istiyor la ilahe illallah demek yetmiyor la ilahe illallah yerine getirmek yetmiyor ya şartlarını yani demek yetmiyor ya la ilahe illallah yerine getirmek de lazım la ilahe illallah yerine getirmek nasıl olur Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmekle olur bir kişi ancak Allah'a ibadet etse, ancak türbelere ibadet de olur falan böyle bir şey derse bu kişinin la ilahe kabul edilmez. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmesi lazım. Dolayısıyla bunu yaparsa kanı ve malı helal e, haram kılınır. Dolayısıyla yapmazsa ne, ne anlaşılıyor? Kanı ve malı helal kılınmaz. E, bil e, kanı ve malı efendim, kim bunu yaparsa kanı ve malı haram kılınır. Kim bunu yapmazsa kanı ve malı haram kılınmaz. Yani kanı yani kafir olmuş olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tay burada e, duralım. Soru varsa lütfen.